her ay 3 gün oruç tutmamı, kuşluk vakti 2 rekat nafile namaz kılmamı ve uykum ağır olduğu için vitir namazını uyumadan önce kılmamı tavsiye etti. Ebu Zer radiyallahu Peygamber aleyhisselam şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Vücudunuzun her bir eklemi için her gün bir sadaka vermeniz gerekir. Bununla birlikte her subhanallah Allah'ım sen her türlü eksiklikten uzaksın, yücesin zikri bir sadakadır. Her elhamdülillah Allah'ım sana hamd ederim. Bütün övgü ve yücelikler sana aittir. Duası bir sadakadır. Ve her la ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur. Kulluk edilecek, hükmüne boyun eğilecek tek otorite odur zikri bir sadakadır. Her Allahu Ekber Allah her bakımdan en büyüktür zikri bir sadakadır. İyidi emretmek bir sadaka, kötülükten alıkoymak bir sadakadır. Kısacası hayır yolları sayılamayacak kadar çoktur. Kuşluk vaktinde kılacağınız iki rekat namaz ise tüm bunların yerini tutar. Ayşe radiyallahu anh şöyle diyor. Peygamber aleyhisselam yolculuk veya hastalık gibi sebeplerle geceliğinin kılamadığı namaz olursa Kuşluk vakti bazen dört rekat, bazen de Allah'ın nasip ettiği kadar daha fazla namaz kılardı. İşte bazen kuşluk namazı zannettikleri namaz budur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın amcasının kızı olan Ümmü Hani, künyesiyle tanınan Fahit'e binti Ebu Talib radıyallahu anh'a anlatıyor. Mekke'nin fethedildiği yıl Peygamber Aleyhisselam ziyarete gitmiştim. O sırada yıkanıyordu. Yıkandıktan sonra yolculuk sebebiyle kılamadığı gece namazını kaza etmek üzere 8 rekat namaz kıldı. Vakit kuşluk zamanıydı. 307. bab kuşluk namazının vakti. Zeyd bin Erkam radiyallahu an kuşluk namazını erken saatlerde kılan bazı kimseleri görünce şöyle dedi. Aslında bunlar da bilirler ki kuşluk namazını sonraki bir vakitte kılmak daha faziletlidir. Çünkü Peygamber aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Tövbe edip Allah'a yönelen kimselerin kılmayı adet edindiği evvabin namazı, güneşin birkaç mızrak boyu yükselerek kumların iyice kızdığı ve deve yavrularının ayaklarının sıcaktan yanmaya başladığı zamandır. 208. Bab Tahiyyetül Mescid namazı Ebu Katade radiyallahu anh'dan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Birinizin camiye girdiğinde Allah'ın evini selamlamak üzere iki rekat namaz kılmadan oturmasın. Cabir radiyallahu anh anlatıyor. Bir gün Peygamber aleyhisselam mesciddeyken yanına gittim bana. Namaz vakti dışında camiye geldiğin zaman tahiyetül mescid, mescidi selamlama olarak iki rekat namaz kıl buyurdu. 209. bab abdest aldıktan sonra iki rekat namaz kılmanın müstehap oluşu. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber aleyhisselam bir gün Bilal'e, Ey Bilal, Müslüman olduktan sonra yaptığın ibadetler arasında en çok ümit beslediğin hangisidir? Çünkü dün gece bana rüyamda cennet gösterildi ve ben cennette senin ayak seslerini hemen yanı başımda duydum dedi. Bilal, Gece veya gündüz vakti ne zaman abdest alsam mutlaka bu abdestle bana nasip edildiği kadar namaz kılarım. Benim en fazla ümit beslediğim amelim budur dedi. 210. Bab Cuma'nın Fazileti Konu ile ilgili ayet Cuma namazını kıldıktan sonra yeryüzüne dağılarak Allah'ın lütfundan rızkınızı aramaya devam edin. Fakat kendinizi büsbütün dünyaya kaptırmayın. İşinizin başında veya evinizdeyken, yahut bir yere gelip giderken Allah'ın adını anıp zikrederek, Kur'an okuyarak, nafile namazlar kılarak Allah'ı sürekli hatırlayıp anın ki dünyada ve ahirette kurtuluşa erebilesiniz. Konu ile ilgili Ebu Hureyra radiyallahu anh'dan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür.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 Kim cuma hutbesi okunurken çakıl taşlarıyla oynarsa boş işle meşgul olmuş ve hutbe dinleme sevabından mahrum kalmış olur. Yine Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan Peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Büyük günahlardan kaçınıldığı takdirde beş vakit namaz, iki cuma namazı ve iki ramazan orucu aralarında işlenebilecek küçük günahların bağışlanmasını sağlar. Evet büyük günahlardan kaçınıldığı takdirde beş vakit namaz, iki cuma namazı ve iki Ramazan orucu aralarında işlenecek küçük günahların bağışlanmasını sağlar. Ebu Hureyre ve Abdullah bin Ömer radiyallahu anhundan rivayet edildiğine göre onlar Peygamber aleyhisselamın minber üzerinde şöyle dediğini işitmişlerdir. Bazı kimseler cuma namazlarını terk etmekten ya vazgeçerler ya da Allah onların kalplerini öyle bir mühürler ki bunlar manevi bir çöküntüye düşerek ilahi hidayeti bir daha kabul edemeyecek hale gelir. Böylece hak ve hakikat karşısında tamamen duyarsız ve gafil kimselerden olurlar. Abdullah bin Ömer radiyallahu Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Biriniz cuma namazına gideceği zaman tepeden tırnağa güzelce yıkanarak usul abdesti alsın. Güzel elbiselerini giysin ve tertemiz kokularla cuma namazına gelsin. Ebu Said el-Huderi radiyallahu Peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Aklı başında ve ergenlik çağına ulaşmış her Müslümanın cuma günü camiye gelmeden önce mutlaka boy abdesti alması gerekir. Semure bin Cündüp radıyallahu anh'dan Peygamber Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Cuma günü abdest alan kişi ne güzel bir iş yapmıştır. Hele boy abdesti alırsa bu elbette daha iyidir. Selman Farisi radıyallahu anh'dan Peygamber Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Bir kimse Cuma günü boy abdest alarak elinden geldiğince temizlenir. Saçını sakalını tarayıp düzelttikten ve evindeki güzel kokudan süründükten sonra çıkıp camiye gider. Safları yarıp insanlar rahatsız etmez. Oradan yan yana oturan iki kimsenin arasını açmaz. Sonra nasibi kadar nafile namaz kılar. Daha sonra imam hutbe okurken susup onu dinlerse... O cuma ile bir sonraki cuma arasındaki günahları bağışlanır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Her kim cuma günü güzelce boy abdesti alır ve cuma namazına ilk vaktinde giderse bir deve kurban etmiş kadar sevap kazanır. İkinci vaktinde giden bir inek, üçüncü vaktinde giden ise bir koç kurban etmiş gibi sevap kazanır. Dördüncü vakitte giden bir tavuk, beşinci vakitte giden bir yumurta sadaka vermiş kadar sevap elde eder. İmam minbere çıkınca camiye erken gelen müminleri kaydeden melekler de ellerindeki defterleri kapatır ve hutbeyi dinlemek üzere cemaate katılırlar. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin cuma gününden söz ederek şöyle buyurduğunu söylüyor. O gün imamın minbere oturmasından namazın kılınmasına kadar geçen zaman içinde öyle bir an vardır ki eğer bir Müslüman namaz kılarken o vakti rastlar da Allah'tan bir şey isterse Allah ona dilediğini mutlaka verir. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki peygamber aleyhisselam bu sözleri söylerken o vaktin çok kısa olduğunu eliyle işaret ederek gösterdi. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'ın oğlu Ebu Burde radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma bana cuma günü duaların kabul edildiği zaman hakkında babanın Resulullah Aleyhisselam'dan bir hadis rivayet ettiğini duydun mu diye sordu. Şöyle cevap verdim: "Evet, duydum. Babam Peygamber Aleyhisselam şöyle buyururken işittiğini söyledi." O vakit imamın minbere oturduğu andan itibaren cuma namazını kılınacağı zamana kadar geçen süre içindedir. Evet, hadis imamlarının çoğunluğuna göre bu söz aslında Ebu Musa el-Eş'ariye ait olup bazı rivayetlerde yanlışlıkla Peygamberimize israf edilmiştir. Ancak sahabilerin iştihat ve teşebbül ile bilinmesi mümkün olmayan bu gibi hususlarda aktardıkları bilgileri peygamberden öğrenmiş olmalar ihtimali de yüksektir. Evs bin Evs radıyallahu anh'tan Peygamber Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Cuma günü en önemli, en değerli günlerinizdendir. Bunun için o gün bana çokça salatü selam getirin. Muhakkak sizin salatü selamlarınız bana Allah tarafından takdim edilir. 211. Bab Şükür Secdesi Saad bin Ebi Vakkas radiyallahu anh anlatıyor bir gün peygamber aleyhisselam ile birlikte Mekke'den Medine'ye gitmek üzere yola çıkmıştık az vera denilen yere yaklaştığımızda peygamber bineğinden indi sonra ellerini kaldırarak bir süre dua etti sonra secdeye kapandı ve uzunca bir süre secdede kaldı tekrar ayağa kalktı Yine ellerini kaldırıp bir müddet dua etti. Ardından secdeye kapandı. Bunu üç defa tekrarladı. Sonra bizlere dönerek şöyle buyurdu. Rabbime yalvarıp ümmetimin kurtuluşu için dua ettim. O da ümmetimin üçte birini bana bağışladı. Bunun üzerine Rabbime şükretmek üzere secdeye kapandım. Sonra tekrar başımı kaldırıp Rabbimden ümmetimin bağışlanmasını diledim. O da bana ümmetimin üçte birini bağışladı. Ben yine Rabbime şükür secdesine kapandım. Sonra tekrar başımı kaldırıp Rabbimden ümmetimi diledim. O da bana ümmetimin geri kalan üçte birini bağışladı. Yani ümmetimden büyük günah işleyenlerin günahları sebebiyle ceza görseler bile cehennemde ebediyen kalmayıp benim şefatimle cennete kavuşacakları, Küçük günah işleyenlerin ise hiç ceza görmeden bağışlanacakları müjdesini bana verdi. Ben de Rabbime şükretmek için secdeye kapandım. Evet sayıdeğer dinleyenler bir programın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah. Esselamu aleykum, ve Rahmetullah.